bir değil de üç şey dışında ölünün defteri kapanır. Üç şey ise kapanmaz. Bunlar sadakayı cariye, hayırlı ev, evlat ve hayır yapına, hayır yapılan işlerde. Bir, herhangi bir e, cami yaptırdın veya buna benzer bir şeylerde. Demek ki tamamen kapanmıyor. Her şeyin bir istisnası var. Defter kapanır. İkinci bir defter. istisna yedek defter diye diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu ee, bu hayır kapıları geçmişlerimizin ruhuna hep açıktır. Bunu e, kimse şey demedir. Ama şu kapalı, farz vazifelerini farz vazifelerini yerine getirme olan farzlardan kimse efendim bir başkası onun yerine yapamaz. Bedel dışında. Yani işte ben yapmayayım etmeyeyim de benden sonrakileri benim farzlarımı yerine getirsinler. Benim efendim işlediğim günahlarımı örtsünler. Bu manada yoktur. Ama hayır kapısı sürekli açıktır. İşte onlardan birisi bu üç tane istisnadır. Niye evet. hocam mesela e, işte bir ibadet yaptığımızda Kur'an okuduğumuzda Sesin az geliyor. dua ederken özellikle mesela anne babalarımıza birçoğumuz ediyoruz tabii ki de ilk başta işte ölmüşse ölmüş babama anneme diye veya sağsa gene aynı şekilde şimdi ölmüş anne veya babamıza işte mekanı cennet olsun işte Allah'ım günahlarını affet anlamındaki bir duamızın olmayacağını mı anladık sizin konuşmanızdan yoksa ben mi yani? oluyor. Anladım? Ay bu ben onu ben söylemedim onu kardeş söyledi. Bu oluyor ama asla onların farzlarına, farzlardan dolayı yani İslam'ın beş tane farz var. Bu farzlardan dolayı 32 farz var, 54 farz var. Neyse, mühim olan namaz kılma senin bu duanla o namazı cezasından kurtulamaz. Ama diğer günahlar varsa onlarla ilgili. Kendi helallaşmanız gerektiren bir konu var ise vesaire vesaire. Ama Allah'ın farzlar çünkü Allah'ın hakkına girer. Sen yine Allah'ım ona bağışla dersin. O ister yapar, ister yapmaz. O onun hükümranlığına girer. Biz oraya illa işte sen böyle deyince veyahut öbürü şunu yapınca, şu parayı verince şöyle günah affolundu, namazları kılınmış oldu falan. Böyle bir şey yok. Yani Hristiyanlıkta olduğu gibi papazların, herhangi birilerinin para karşılığında günah affetmesi yetkisi dinimizde yok. Peki hocam bir de şöyle bir durum yok mu? Mesela bizim genelde çok yaygın yapılan bir şey. İşte haftanın cuma günü toplamında genelde bazen bayanlar çok yapar. Işte belli evlerde işte Kur'an okurlar. Ondan sonra ölülere gönderirler. İşte Yasin'in şerifi okurun cuma gecesi ölülere gönderdi gibi. Yani bu göndermek biraz ben anlamıyorum neye göre gönderiliyor. Yani Yasin'in şerifi bugün okuduğun zaman... Bugün ölüyle alakalı ölüye hitap eden herhangi bir şey orada yokken hep canlıya hitap ederken neden hep ölülere gönderiliyor da bu canlı bundan peyz almak için uğraşmıyor hep ölüye ölüye yani bu ölü senden zaten öyle bir şey beklemiyor gönderemezsin benim yine araştırmalarıma göre ölü zaten eğer oraya gitmişse bu bahsettiğim üç noktada kendine yararlı bir şeyler yapmışsa bundan faydalanacak onun dışında hiç alakası Yasin'le yokken sen ona Yasin'i okuyup göndermenin ne kadar ona faydası var bu yani klasikleşmiş bir durum değil mi Sayın Hocam? Evet. Sağ ol. Siz sordunuz. Ben de cevap verdim. Dolayısıyla sizin fikriniz bu şekilde düşünmeniz normal. Ama burada arkadaşlarımız bizi tanır az çok. Herkes kendi bilgi çerçevesinde konuşur. Ölülerle herhangi bir ruh olarak İlişkiler devam eder. Dolayısıyla ölülerin ölen kısmı bedenidir. Ruhu e, belirli zamana kadar gökyüzünde makamı illiğin ve makamı sicciğinde bekletilir. Onlar şu anda ölmemişlerdir. Daha sonra öleceklerdir. Dolayısıyla o ruhlar e, yapılan ibadetlerin, sevinmelerin veya duaların e, muhatabı olurlar göndermeler, hediyeler söz konusu. Onun için Kur'an hatminin sonunda, Kur'an-ı Kerim'in hatimlerinin sonunda da ne yaparız? Hediye yaparız. Peygamberimizden başlayarak bütün peygamberlerin ruhlarına e, göndermeler yaparız. Ama bu şu demek değil efendim. Bunları yapın edin de Kur'an'ı okumayın. Hayır. Yani ne derler? E, şöyle bir mana yanlıştır. Ben büyük sopayı göstereyim de küçük sopaya razı edeyim. Böyle bir şey yok. Yani efendim Kur'an'ı okumuyorlar da işte bunu da kaldıralım. O zaman okuyacaklar mı? Yani Yasin okumayı, ruha göndermeyi kaldırdık. O zaman yani insanlar okumayan adam yine Kur'an okuyacak mı? Böyle bir şey yok. Yani eğer ki gerçek manada bir şey var mıdır yok mudur diye tartışırken onunla ilgili nitelik ve Hocam Çok af buyurun hocam benim süman şeyim yani. şu. Benim e, benim açık ve net olarak öngörüm şu diyorum ki ya okumamazlık gibi bir şeye kapılmayın. Yine cuma akşamı okuyun. Hani adet getireceksen bunu illa da. haftan herhangi günde okursun da kendin için oku. Yani onu anlamaya çalış. Yani niye kalkıp hiç buradan alakası olmayan işte mezardaki seni duymayan, senin ne yaptığından bir haber olan bir insan için uğraşıyorsun. Yani kendin için uğraş. Ya onu öyle bir zaten kalkar gelir senin yanına. Der ki bana niye bir göndermiyorsun ben gitmişim. Yazık değil mi sana? Ben sana bu kadar iyilik yaptım. Arkamdan bir yağsın okumuyorsun diye işte bulunur. Yani öyle bir şey yapmadığına göre sen kendin için yapma yapacaksan. Sen zaten hayırlı bir evlatsan. Senin hayrından faydalanacaktır. Yani sadaka cariye diye bir müessese bir yol yordam var. Yani bunu az önce size söylediniz. Yani bunu illahi de. Ben ona hediye ediyorum deyip de böyle hanım mesajla bak yolladım mesajım gitti gibi şey niye kendini şartlandırıyorsun? Mesela sen bundan ne kapacaksın? Ne öğreneceksin? Nasıl bir feyiz alacaksın? Onun peşine düş. Klasik olarak okudum babam ruhunu hediye ettim. Yani bu bana biraz şey geliyor. Yani zorlama geliyor hocam. Tabii böyle düşünebilirsin ama yani bazı şeyleri anlatırken tenkit boyutlarını yaparken bazı güzellikleri de tamamen yok etmemek lazım. Tenkit şurası doğru. Kur'an okumak ve o Kur'an'ın ne dediğini anlamak, ona göre yaşamak. Kur'an elbette hayattayken bizi muhatap alan bir kitaptır. Farzlar, vacipler, sünnetler hepsi hayattayken bizi sorumlu tutar. Ama Kur'an'a siz sadece teks olarak bakarsanız, Kur'an'ı sadece anlama boyutunda anlarsanız, Kur'an'ı tam anlamazsınız. Yani bir insan sözü gibi anlarsınız. Oysa Kur'an'ın bir tarafında Allah tutuyor. Allah'ın nuru, feyzi ve ona ilişkili olduğunu düşüneceksin. Ve böylelikle onun e, geçmiş e, e, yakınlarımıza gönderdiğimiz andan itibaren bizim bu niyetimiz gitmektedir Allah'a. Mesela kurban olayı da öyle. Kurban kesiyoruz. Lente nalla Allahu luhumuhu veladima velakin yener takva minkum. Kurbanın etini fakir alıyor. Kanı toprağa gidiyor. Kemikleri de Allah'a giden ne gidiyor? Niyet gidiyor. Biz geçmişlerimize gönderken etini göndermiyoruz kurbanın Veya Kur'an okurken Kur'an'ın kağıdını küreğini göndermiyoruz. Niyet gidiyor. Onun için niyete sınır yoktur. Niyette biyolojik e, ya da e, e, fiziksel bir temas gerekmez. Bunsuz gider. Hocam çok haklısınız. O kurban noktasında şeyim yok zaten. Kurban direkt Allah için kesilen bir ibadet olduğu için o noktada katılıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şurada. Ya Kur'an ap açık belli, ap açık belli ki biz insanlara gönderilmiş. Yani sağ. Işiten, aklı balık olan, hafızası, bilgisi kendinde olan insanlar için göndermişti. Biz bunu neden tutup da ölüleştiriyoruz Kur'an'ı? Yani böyle ölüleri okumak için ha gayret gösteriyoruz ya. Ya biraz sağlar için oku, Onun için toplu evet. etrafına yani babana dedene bir hatim göndereceğine cuma akşamları üç beş tane bu işi bilmeyen, yeni yeni heveslenen, öğrenen insanlara okuyup onlara açıklasan da bunları bilgilendirirsen yani bu şekilde yapsam daha mantıklı olmaz mı da illahi ölüye göndermek için çaba sarf ediyoruz. Yani ölü için bir kitap değil bu yani. Biz onu zorla ölüleştiriyoruz ya. Mes mevcut tamam. mesele burada Sen, zaten hocam. Aynı şeyi, aynı şeyi iki daha tekrar ettim. Kafam, da be, benim ses, sesim var mı benim bir kurban hoca? Ben bir şey söyleyeceğim. Var var. Buyur. Şimdi Nuhem'in öyle diyor ya e, ölülere gönderir Evet. Yankı mı yapıyor herhalde? Yankı yapıyor. Ee, Ölülere gönderilmez dedi ya. Şimdi böyle bir şey var ya. Hani Peygamber Efendimize böyle bir e, tam tam anlamıyla e, topla, toplayamayacağım ama hani Peygamber Efendimiz rüya aslında mı görüyor, birisini görüyor. Annesine annesine hiç dua göndermezmiş ya da okuma almış. Annesi hep beklermiş. Yani Diğerleri hep okunurmuş, onlara böyle e, altın altın taslarda şeyler gidermiş okundukça. Hani dua ettikçe o ölülere e, şeyler gidermiş. E, birisine de mesela gitmezmiş, hiç kimsesi yokmuş. Bir oğlu varmış, ona da gitmezmiş. O, o hep boynu bükü, hep, hep orada beklermiş. Sonra, e, vallahi tam kavrayamayacağım, ben öyle bir şey okudum, duydum mu okudum mu e, Tamam. Ece Allah razı olsun. Öyle bir şey hani gönderiyoruz ya onu bir toparlar mısın sen? Tamam. Aynısı senin dediğin gibi. <gülüyor> yani e, elbette az önce söyledim. Bizim bu dünyadan ölmüş bedensel ölüm yaşamış ilişki kuramadığımız insanlara göndereceğimiz niyettir. Bu gönderirken o insanlara da göndermiyoruz. Önce Allah'a gönderiyoruz. Allah da onların makamlarına kitaplarına, defterine yedekte yazıyor. Diyor ki işte onun evlat dünyadaki kalmış, evlatlarından falan falan falan o annesine, babasına adına şu niyette şöyle yaptı diye. Bunlarla ilgili efendim rivayetler var. Burada söz konusu olan e, bu kısımdır. Bunun inkar etmek ya da bunu e, dinin e, bir tarafı diyor ki bunu inkar ediyor. Yok diyor. Öbür tarafta din bu kadardır diyor falan o ikisi de yanlış bunun inkaralizm yok ikincisi din bu kadar değil din yaşayan insanların yaşaması için gelmiştir hayatta farzlar vacipler ölüler için değil yaşayanlar için ee, orta yol varken niye biz hep aşırı uçlardan e, saldırıyoruz başka fikirlerin? Dizim yok Yani buna hiç gerek yok Evet. Şimdi, şimdi hocam. Bir dakika rica edeceğim. Hicaz orada mısın? Ben bir namaz kılmam lazım. Ee, namazdan sonra hemen katılırım. Ama Hicaz da oradaysa e, lütfen sen mikrofona gel ya da biriniz e, siz devam edin. Hocam çok afburu namaza lazım. gitmeden önce bir küçük sorum daha var hocam. Şimdi yok yok ona, ona girersen sen ee, çıkamayız içinden. Ben sonra daha sonra. Hocam hangi namaz? Yatsı namazı mı kılacaksın hocam? Allah yok kabul etsin. yok. Akşam akşam bir dakika. Yatsı değil biz Avrupa'dayız. Neredesin hocam? Avrupa'da, Avrupa'da mısınız? Avrupa. Ha, Hemen görüşmek üzere inşallah. O, odaya bakın lütfen. Tamam. Var mı hoca? Yedekte hoca var mı arkadaşlar?